Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Serpil Sayın Karabatı'ya teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Zaman zaman hakkında çalışmalar yapılmış olan Saz şairleriyle ilgili programlar hazırlayıp sunuyordum. Ama 3 yıldır böyle bir program hazırlamadım sizlere. Araya 3 yıl gibi çok uzun bir zaman girdi. Bu sebeple bu hafta Sünmani ile ilgili bir program hazırlayıp sunmak istedim sizlere. Dolayısıyla bu haftaki programda bütün türkülerin sözleri bir tanesi hariç Sünmani'ye ait olacak. Türkülerin arasındaki anonslarda kısaca Sünmani'yi tanıtmaya çalışacağım sizlere. Programı hazırlarken kullandığım kaynak eserlerin künyelerini bu programın blogunda eksiksiz bir biçimde yazacağım. Anonslar arasında yer geldikçe bazılarının künyelerini aktaracağım ama hepsine atıfta bulunmayacağım sıkıcı olmamak adına. Konuyla ilgilenen dinleyiciler varsa burada zikretmediğim kaynak eserleri bu programın blogunda bulabilirler. Önce Sümmani'nin hayatından bahsederek başlayacağız. Ama bu anonsu daha fazla uzatmamak için şimdi listemizdeki ilk türküyü dinleyelim istiyorum. Sabahat Kiraz'ın Türkü Hayattır isimli albümünden dinleyeceğimiz türkü uzun hava formunda, sözleri sünmaniye ait olan bu uzun havanın bestesi anonim, türkünün ismi ise çoktan beri terki vatan olmuşum. Selden o sandım, o sandım, o el kahri çekmekten ömrüm tükendi, tükendi. Gözümdeki akan selden o sandım, Başlar dile gelir senden, usandım, usandım, usandım, usandım, Birçok sevilen saz şairinde olduğu gibi, Sümmani'nin de hayatı, efsanelerle örülmüş, bu efsanelerin oluşturduğu sis perdesi arasından Sümbani'nin gerçek hayatını resmetmek oldukça zor. Hayatıyla ilgili çok net bilgilere sahip olduğumuz kaynak eserler de yok ne yazık ki. Ama yine de hayatının genel çizgilerini öğrenebiliyoruz hem şiirlerinden hem de dönemindeki tanıklıklardan. Asıl adı Hüseyin olan Sümbani. 1860 ve 1862 yılları arasında doğmuş. Yani bir 19. yüzyıl saz şairi Sümmani. Doğum tarihiyle ilgili çeşitli yorumlar var ve kaynaklar bu konuda ittifak etmiş durumda değiller. Ama 1862 tarihi biraz daha ağır basıyor gibi görünüyor. Erzurum'un Narman ilçesinin Samikale köyünde doğmuş olan Sümmani, Hayatının büyük kısmını Orta Asya'nın bir bölümünde, İran'da, Kafkasya'da ve Doğu illerimizde gezerek geçirmiş. Ömrünün son zamanlarında ise yine köyüne dönmüş ve 1915'te burada vefat etmiş. Bildiğiniz üzere 19. yüzyıl Sas şairlerinin tekkelerle yakın ilişkiler kurduğu bir yüzyıl. Bu sebeple hemen hemen hepsinin ya bir bağlılığı ya da Doğrudan bir ilişkisi olur tekkelerle ya da bir takım tarikatlarla. Sümmani'nin doğrudan böyle bir bağlılığı yok gibi görünüyor. Fakat tasavvufi anlamda etkilendiği iki kişi olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi Narmanlı Şeyh İbrahim Ethem Erzurumi, kısaca Ethem Baba. Diğeri ise Horasan'ın Sanamer Köyü'nden Vefai Tarikatı Şeyhi Hacı Ahmet Baba. Sünmaninin bu isimlerle ilişkisinin ve yakın münasebetinin olduğunu şiirlerinden çıkartıyoruz. Bu sebeple onun Kadiri Nakşi, Halveti ve Rifai tarikatlarının neşesinden haberdar olduğunu, feyz aldığını söylemek mümkün. Bazı şiirlerindeki tasavvufi içeriklerin kaynağını bu iki isim oluştursa gerek. Ama bunun dışında Sünmani'nin herhangi bir bağlılığı yok. Yani bir tarikata girmemiş ya da birlerine intisap etmemiş. Bir de Sümmani'nin okuma yazma bilmediğini yazmış birçok kaynak eser. Fakat ben bunun pek mümkün olduğunu zannetmiyorum. Öncelikle 19. yüzyılın temel özelliği zaten bu şairlerin hemen hemen hepsinin medrese tahsili görmüş olması ve bununla bağlantılı olarak birçok dini konuyu, şiirlerine taşıması, kullandıkları kelime yelpazesinin genişlemesi, hatta zaman zaman aruz vezniyle şiirler yazmaları. Sümmani'nin de şiirlerine baktığımızda çok geniş bir kelime haznesiyle şiirler yazdığını görüyoruz. Hatta yer yer aruz veznini de kullanmış. Ayrıca kimi şiirlerinde Cim'den, Elif'ten, Dal'den bahsediyor, yani harflerden söz ediyor bunları yerli yerinde kullanmasına da bakarak Sümmani'nin okuma-yazma bilmediğini söylemek pek mümkün değil. Belki doğrudan medrese tahsili görmemiş olabilir. Sözlü beyanlara ve gelenekte aktarılan şeylere dayanarak Sümmani'nin okuma-yazma bilmediğinin söylenmesi bence pek doğru değil. Bu gibi söylenceler sevilen kişiler etrafında çokça oluşturulur. Yani onun okuma-yazma bilmemesine rağmen böyle büyük bir şair olması, özellikle badeli olması onun etrafında bir hale oluşturuyor. Yani onu biraz daha, onun şairliğini ve edebi gücünü biraz daha yüceltme imkanı tanıyor. Bu gibi sevilen insanlarla ilgili söylentiler dolayısıyla ay yuka çıkıyor. Bence okuma yazma bilmediğini söylenmesi de böyle bir söylenti sonucu. Kısacası şiirlerine baktığımızda ve o dönem, ...sas şairlerinin genel özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda... sünmaninin okuma-yazma bilmemesi mümkün değil. Eserlerde böyle ifade edilmiş olmasına rağmen... ...az önce aktardığım nedenlerden ötürü... ...ben böyle olduğunu düşünüyorum, acizane. sünmaninin bade içmesi, mahlası ve... ...sonraki şairlere ile ilgili de bir şeyler aktarmak lazım. Fakat... Bilhassa bade konusunu hayatı içerisinde ele almak doğru olmaz diye düşünüyorum. Onu ayrıca konuşmak lazım. Bu sebeple şimdiki anonsu daha fazla uzatmadan sıradaki türküye geçeceğiz. Sözleri Sümmaniye'ye ait olan bu türküyü Musa Eroğlu bestelemiş ve yine onun icrasıyla Muhabbet serisinin 5. albümünden dinliyoruz. Ceylan gözlerine kurban oldum. <Gülüyor> S misin. <Gülüyor> Üzere, halk edebiyatımızda bade önemli bir motif. Yani bazı şairler badeli şair olarak bilinir. Ancak bundan bahsetmeden önce rüyadan söz etmek lazım biraz. Çünkü badeli aşıklar rüyada badeleniyorlar. Bu sebeple rüya üzerinde durduğumuzda bade motifi daha iyi anlaşılabilir oluyor. Rüya ise antropologların yaptığı tasnife göre... Modern olmayan toplumlarda ikiye ayrılıyormuş. Bunlardan birisi kişinin günlük hayatıyla ve şahsıyla bağlı ferdi rüyalar, diğeri ise kültür örneği rüyalarmış. Kültür örneği rüyalar, kültür yaşadıkça yaşıyor, kültür dağıldığında da doğal olarak yok oluyor. Bu kültür örneği rüyalar çocukluk yıllarından itibaren kişinin sosyal ortamlarda yaşadığı şartlanmaların bir sonucuymuş antropologların yorumuna göre. Örneğin dini ayinler, özel toplantılar ve törenler bu gibi şartlanmaları sağlıyormuş. Bu rüyalar oldukça önemli çünkü totemlerin keşfi, yerleşme merkezinin seçimi, meslek seçimi, şarkı besteleme, çocuklara isim verme gibi olaylarda etkiliymiş rüyalar. Bu anlamda bizim şairlerimizin bade içmesi de ferdi rüyalardan ziyade kültür örneği rüyalara giriyor. Çünkü genelde saz şairlerinin öykülerine baktığımızda bir yerde uyuyakaldıklarını ve sonra rüyada bir dervişin ya da aksakallı birinin bazen Hızır olarak isimlendirilen, bazen Hazreti Ali olarak isimlendirilen bir şahsın onlara dolu yani bade vermesiyle bu şairler, aslında şiir söylemeye başlıyorlar. Birçok şairin rüyasında ona günümüz tabiriyle ruh ikizi diyebileceğimiz bir kadın gösteriliyor. Ve onun aşkıyla diyar diyar geziyor bu şairler. Bu motifler günümüzden baktığımızda belki bize anlamsız gelebilir. Fakat bunların kökeni ta şamanizme kadar uzanıyor aslında. Erginlenmeyle alakalı bir şey, bir boyutuyla. Başka bir boyutuyla kişinin yapacağı işi meşrulaştırmasının yollarından birisi. Çünkü bildiğiniz üzere İslam'ın yaygın olduğu, güçlü olduğu bazı bölgelerde zaman zaman şiir yazmak, türkü okumak, enstrüman çalmak hoş görülmemiş. Ama bu gibi rüyalar toplum içinde bunun meşrulaştırılmasını sağlıyor. Bazen de kişinin gördüğü rüya sayesinde cezbe kapılması, onun meczup olarak değerlendirilmesini, dolayısıyla davranışlarında serbest bırakılmasını sağlıyor. Bu da bir başka yön. Elbette ki hepsinde bu böyledir demek değil bu. Fakat zaman zaman böyle bir yönü olduğunu da söylemek mümkün. İşte Sümmani de böyle badeli aşıklarımızdan birisi. Hatta onun Bade içmesi oldukça uzun bir hikaye. Burada ben aktaramayacağım sizlere. Ama hem az önce aktardığım rüya motifiyle ilgili malumatlar için hem de Sümmani'nin badelenmesi hususunda Umay Günay'ın Türkiye'de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi isimli kitabına başvurabilirsiniz. Rüya hususuyla ilgili malumatlar, özellikle bu programda sizlere aktardığım malumatlar Sayfa 129 ve sonrasında. Sümmani'nin badelenmesiyle ilgili husus ise 170 ve sonrasında. Umay Günay'ın bu kitabı Akçağ yayınlarından çıkmış. Benim elimdeki 6. basım Ankara 2011. Dolayısıyla Sünmani'nin hayatında da badem motifinin önemli bir yeri var. Geleneğimizde çokça kullanılan bu motif Sünmani'de de önem arz ediyor. Şimdi... Tolga Çamdar'ın Sular gibi isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Abdurrahman Yörük Tümen'den Talip Özkan derlemiş. Bu türkü Sümmani ağzında icra edilen bir türkü. Fakat Sümmani ağzıyla ilgili şimdilik malumat aktarmayacağım. İlerleyen anonslarda birkaç şey söylemeye çalışacağım bununla ilgili. Dinleyeceğimiz türkünün ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 Tolga Çanlar'ın icrasıyla dinliyoruz. Kalksak bu yerlerden hicret eylesek. Yaranmanız! Kime söyleyeyim günden güne can figana düşüptür. Kalmışım hasrette ya ben ne diyeyim yar yar yar yar yar aman. Gece gündüz elamana düşüp aramane elek beni koydun gama ateşinde gündüz hayalimde gece düşümde Arh 89 11 yaşında yar yar yar yar yaramam Yara ateşi cismi cana düşüp Alsak bu yerlerden hicret eylesek yarene yolda şaminnet eylesek arzulasak yareniyet eylesek yar yar yar yar yaraman. İmdi yolum Gürcistan'a düşüptü. Yaramana ey Sümmani neylesin dünyada varı Ölene dek çeker bu ağuzarı Böyledir gönülle kavli kararı Yar Yar, yar, yar, yaramam yolum düşüptür Sümmani'nin mahlasıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu konuda iki farklı görüşe rastladım. Bunlardan birisi daha makul geldi bana. İlk görüş Abdülkadir Erkal'ın Aşık Sümmani isimli kitabında belirttiği görüş, fenomen yayınlarından çıkmış bu kitap. Burada sümme kelimesinin sonuncu, sona ait anlamına gelen bir kelime olduğu belirtilmiş. Sümmani mahlasının da buradan geldiği söyleniyor. Sümme, sonra ve tekrar ve tekrar anlamlarına gelen bir kelime, Arapça, sümme haşa denir hatta. Yani tekrar tekrar haşa anlamında. Fakat bu açıklama pek tatmin etmedi beni. Cengiz Gündoğdu, Aşık Sümmani'de Aşkın Metafizi isimli makalesinde daha makul bir açıklama getirmiş. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi sayı 18-2007 sayfa 122'de bu açıklama. Olduğu gibi alıntılıyorum. Sümmani mahlası muhtemelen S.M.M. kökünün sıfatı müşebbehesi olan ve sağır, sert, sağlam, dayanıklı, irikaya anlamına gelen esam kelimesinin çoğulu, sümmanın sonuna nispet eklenerek Sünmani şekline dönüşmüştür. Kelimenin sağlam, dayanıklı gibi manaları dikkate alınarak, sümmani mahlasının yaşadığı sürece çektiği sıkıntıları, tahammül edilmez acıları çağrıştıran bir anlamda kullanılmış olabileceğini söyleyebiliriz. Böyle ifade etmiş Cengiz Gündoğdu ki ben de bu yoruma katılıyorum. Hem anlam bakımından hem de etimolojik olarak daha sağlam ve sağlıklı bir açıklama. Dolayısıyla Sümmani'nin sağlam kelimesinden geldiğini görüyoruz. Burada Cengiz Gündoğdu'nun yaptığı yoruma ek olarak, Sümbani'nin sağlam bir şair olmasını da ekleyebiliriz belki. Sümbani'nin bu mahlası nasıl aldığı sorulacak olursa az önceki anonsta rüya motifinden ve badeden bahsetmiştim. Sümbani'nin mahlasını gördüğü rüyadaki aksakallı dervişler veriyor. Yani Sümbani'nin mahlası herhangi bir kişi tarafından verilmemiş rüyada verilmiş. Ki bu hususta az önce rüyalarla ilgili söylenen yani kültür örneği rüyalarla ilgili söylenen şeylerle gerçekten örtüşüyor. Bununla ilgili hem az önce künyesini aktardığım kitaplara hem de bu programın blogunda listeleyeceğim kaynaklara göz atabilirsiniz. Şimdi bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Yavuz Top'tan Süleyman Yıldız'ın derlediği bu türkü 22.8'lik ölçüye sahip usulü. 2-3-3-2-2-3-2-2-3 Aslında birçok farklı icra vardı bu türküyü dinleyebileceğimiz. Yakın zamanda dinlemiş olmamıza rağmen ben yine de Tahir Palalı'dan dinleyelim istedim. Onun O isimli albümünden çalacağım sizlere. Ervah-ı Ezel'de, Levhi Kalem'de. Baktımı kara yazmışlar Bilirim güldürmez devri alemde Devri alemde Bir günümü güldün zara yazmışlar Bilirim güldürmez devri Alamda bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Gönül gül sende har oldu dayu har oldu dayu hasretlik cismimde var oldu dayu. Sevdiğim sevdiğin pir oldu dayı pir oldu dayı erbabı garezler yarı yazmışlar sevdiğim sevdiğin pir oldu dayı erbabı garezler yarı yazmışlar İnsanoğlu gamdan halid değildir, halid değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. İnsan oğlu gamdan halid değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. Nedir bu sevdanın nihayetinde, nihayetinde Yadlar gezer yarın, vilayetinde Herkes diyarında, muhabbetinde, muhabbetinde Bilmem bizim ne civara yazmışlar Herkes diyarında muhabbetinde bilmem bizi necî var yazmışlar bilir aşk ehlenin halini canan halini kaldırır gönlünden kıyılık halini herkes dosta yazmış arzu halini arzu halini benimkini rüzgara yazmışlar Herkes dosta yazmış arzu halini, benimkini yürür yazmışlar Olaydı dünyada, ikbalim yaver, ikbalim yaver El etse sevdiğim acep el Bilmem tecellimi, yoksa ki kader, yoksa ki kader Beni bir vefasız yere yazmışlar Bilmem tecellimi, yoksa ki kader, beni bir vefasız yere yazmışlar Yazanlar Leyla Vü Mecnun kitabın Sümmâni'yi bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla Vü Mecnun kitabın Sümmâni'yi bir kenara yazmışlar. Çok lirik bir şair olan Sünmani hem şiirleriyle hem de kendi adıyla anılan ağızla birçok kişiyi etkilemiş. Çokça çırağı var ama etkilediği kişiler arasında Aşık Veysel ve Ruhsati'yi anmak bile yeter ne kadar önemli olduğu hususunda. Ayrıca kendi döneminde karşılaştığı ve atıştığı birçok şair var. Erbabi, Mahiri, Şenlik, Sülali, Celali, Nihani, Huzuri, Zuhuri, Mazlumi, Sezai, İkrari, Kenzi, Kelami ve İzani bildiklerimiz atıştığı şairler arasında. Kendi döneminde de aşk, veysel ve ruhsati dışında bu şairler üzerinde de etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bilhassa Nihani üzerinde etkisi var ki Sümmani biraz dolaylı da olsa Nihani'nin ustası sayılır. Programı sonunda bununla ilgili başka bir şey daha aktaracağım sizlere. Edebi açıdan tesiri çırakları vasıtasıyla o bölgede çok yayılmış. Günümüzde ise Hüseyin Yazıcı ve Nusret Yazıcı yani torunları bu geleneğin sürdürücüleri idi. Sünmani daha çok Erzurum, Kars, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan aşıklarını etkilemiş olsa da etkisinin Aşık Veysel'e ve Ruhsaati'ye kadar uzandığını biliyoruz. Örneğin Aşık Veysel'in ''Bir Küçük Dünyam Var İçimde Benim'' isimli şiiri Sümmani ağzında havalandırılmış. Ruhsaatinin ise ''Duldalanma Yar Mevla'yı Seversen'' isimli eseri Sümmani ağzında ki... Birçok yerde bu şiir Sümmani'ye de isnat ediliyor. Muhtemelen Sümmani ağzıyla okunması bu şiirin Sümmani'ye ait olduğu zannını beraberinde getirmiş. Sümmani'nin Aşık Veysel Nihani ve Ruhsati gibi şairleri etkilemesi ne kadar geniş bir etki alanı olduğunu zaten gösteriyor. Ama onun önem arz eden başka bir yönü de hikaye anlatma geleneğini etkilemiş olması Başka bir husus ise bazı hikayelerin onun hayatı etrafında teşekkül etmesi, tıpkı eski hikayelerde Kerem ile Aslı'da ve Aşık Garip'te olduğu gibi. Özellikle aile tarafından Sümmani geleneğinin devam ettirilmesi bunun bir nedeni olsa gerek. Sümmani'nin tesiriyle ilgili genel bir malumat için Halil İbrahim Şahin'in Aşıklık geleneğinde Sünmani tesiri isimli makalesine bakabilirsiniz. Said Şerif Türdevelt der Türkün isimli dergide yayınlanmış 8. sayı 2016 basımı. Başka şairleri tesiri önemli elbette çünkü Sümbani kolu diye bir kol da oluşmuş. Fakat acizane görüşüm şu ki şiirleri gerçekten Günümüz insanın imgelemini de harekete geçirebilecek birçok buluş ve motif barındırıyor. Ben çok keyifle okuyorum şiirlerini. Bu bakımdan aslında Sümmani biraz hakkıyla değerlendirilecek ve üzerine biraz daha çalışma yapılacak olursa etkisinin yaygınlığı daha da çok artacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Ki Sümmani üzerine bu kadar az çalışma yapıldığını gördüğümde de çok şaşırdım açıkçası. Şimdi... Osman üstündan icrasından bir sünmani türküsü dinleyeceğiz. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3. Türkünün ismi de Ey Gönül Hakikat Babından Çıkma. Kalmay şeytandan kimse ya şifadae rulma. Terkis alatinen kalmay konuşma kötüle ondae arulma. Terkis alatinen oturup kalmay efendim. Maçma kötüyle onda yar olmayır La fid baneme varım söylemeyin İşe uygun diye yarın söylemeyi Her olur olmaz asırın söylemeyi Şimdiki adama ihtibar olma Her onur olmaz asırın söylemeyi efendim Şimdiki adama ihtibar olma Edim sararım solmay. Gelan Allah'tandır kimse demilme. Sevilen bir yere çok gidip gelme. Kesilir muhabbed ihtibar olma. Sevilen bir yere çok gidip gelme efendim seller muhabbet Müzikal anlamda da sünmanenin önemli bir yeri olduğunu ve sünmani ağzı denen bir tavır geliştiğini söylemiştim. Sünmani ağzından bahsetmeden önce ağız teriminden kısaca söz etmek istiyorum. Çünkü Dil bilimde farklı anlamlarda da kullanılabiliyor bu ifade. Fakat müzik açısından konuya yaklaştığımızda halk ezgilerinin yörelere, topluluklara ve kişilere göre değişen söyleniş özelliği olarak tanımlamak mümkün. Mehmet Özbek'ten iktibasla. Yani bir bölge ezgilerinde bulunan özelliklerin tümü ağız olarak isimlendiriliyor halk müziğinde. Sümmühani ağzının özelliği ise hep 5-8'lik ölçüyle icra edilmesi usulü 2-3-2-3 şeklinde akıyor. Sümmani ağzının özelliklerini sizlere Hasan Tahsin Sümbüllü'nün Aşıkların Telinden Sümmani Türkleri isimli kitabından aktaracağım. Atatürk Üniversitesi yayınlarından çıkmış Erzurum 2015 basımı. Sayfa 73'te bu alıntı şöyle. Sümmani tavrı üslubu Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak batıya doğru Erzincan, Sivas, Merzifon yörelerinde yoğun olarak icra edilen sekiz sesli bir ses alanına sahip dizi oluşturan, çoğunlukla uşak, beyati ve karciğer makamlarında la karar, re güçlü perdelerini kullanan, yedensiz ve genişleme yapmayan, beş zamanlı birleşik usullerin beş sekizlik mertebesinde ve 2 artı 3 usul kalıbı ile kurulan, orta hızlı bir metronom anlayışına sahip, güftesinin yalnız sünmani'ye ait olmadığı 11'li hece ölçüsünde çoğunlukla nasihat ve aşk üzerine yazılı şiirlerin, ritmik ya da serbest olarak aman, amman, hey, ey, of, ah, dost gibi terennümler ile başlayan türkü söyleme biçimi ve üslü buna denir. Öyle ifade etmiş Sümbüllü. Bu tavır deminki Anosta'da ifade ettiğim üzere ruh aşk aşık kadar çokça kişiyi etkilemiş. Bundan önce dinlediğimiz türkülerden Kalksak bu yerlerden hicret eylesek ve Ey Gönül Hakikat Babından Çıkma isimli türküler Sümbani ağzındaydı. Şimdi yine Sümmani ağzında bir türkü dinleyeceğiz. Bu Müslüm Sümbül'ün icrasından Erzurum yöresine ait olan türkü Bardızılı Aşık Nihani'den Muzaffer sarıözen tarafından derlenmiş. Sümmani ağzı olduğu için 5-8'lik ölçüye sahip usulü 2-3. Türkünün ismi de Ben Razı Değilem Hicran Agama. Amani, ben razı değilim hicranak Garip gönlüm demden demeye sağlan var Küçüklükten doğru yolu gözlerim El sanar ki bu ehvalda yalan var <Gülüyor> Küçüklükten doğru yolu Gözlerim, gözlerim El sanar ki bu ehvalda yalan var Aman Akıttım gözümden kalı yaşımı Gali gülden kurtaramam başımı Gönül köşesinin mermer taşını Hicran kalem ile kırıp deylen var Gönül köşesinin mermer taşını taşına Hicran kalem ile kırıp deylen var Aşık Sümmani'nin birçok şiirinden örnek sunmak mümkün. Ben de aslında size Sümmani'den birkaç şey okumayı planlıyordum. Fakat önceki anonsları biraz fazla uzattım ve süreyi iyi kullanmak zorunda olduğum için şimdi hemen sıradaki türküyü anons etmek istiyorum sizlere. Aşık Cafer Avalar'ın icrasından bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Hüseyin Erdemir kaydetmiş. Sosyal medyada kolaylıkla bulabilirsiniz eseri. Türkünün ismi, daha doğrusu uzun havanın ismi, tarih 89-11 yaşında. ler bir Şağiyim bir Bu hafta programın sonunda Aşık Nusret Sünmani oğlundan bir türkü dinleyeceğiz. Fakat hatırlarsanız programın başında bir türkü hariç geri kalan türkülerin hepsinin sözleri Sünmani'ye ait olacak demiştim. Zira bu program bir Sümmani programı. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözleri ise Aşık Nihani'ye ait. Aşık Nihani'den bir eser almakta beis görmedim. Çünkü hem Sümmani dolaylı olarak Nihani'nin ustası sayılabilir, hem de türküyü Aşık Nusret Sümmani oğlundan dinleyeceğiz. Bir de bu dinlediğimiz türkünün sözleri aslında... Sümmani'ye yazılmış bir şiir. Nihani badelendikten sonra bayağı hastalanmış ve yatmış. Hemen ardından ayılır ayılmaz da Sümmani'ye bu şiiri yazmış. Buradaki icradan belki şiirin sözlerini anlamakta zorlanan dinleyiciler olur diye şiiri okumak istiyorum. Şöyle şiir. Bana rahmeylerse üstadı şahım, kereminden lutfi ihsan gözlerim kubbe-i sinemde sen şems-i mah'ım ziya versen mahı taban gözlerim sinemde yaptılar gamlardan rafı yandı can bedenim mahvoldu oldu safi derler âşıkların sensin sarrafı mücevher satmaya meydan gözlerim nihaniyem düştüm Ferya üzere talim aksine ikbalim kara bana da güç oldu kavuşmak yara mi mahşer, ulu divan gözlerim. Bu şiirini Sümmani'ye göndermelerini istemiş. Sümmani de ona cevap olarak, Taze aşk ehlinden aldım bir evrak, Maderinde gevher kânı gösterir. Nuri muhabbete olanlar müştak, Çare yoktur bir nişanı gösterir. Kıtasıyla başlayan bir şiir yazmış. Bu şiirleri sizlere Bardızlı Aşık Nihani isimli kitaptan Mehmet Gökalp hazırlamış Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlarından çıkan kitap 1988 basımı 32 ve 33. sayfalarında bulabilirsiniz bu şiirleri. Ve kitapta Nihani ile ilgili de malumat var. Şimdi Aşık Nusret Sümmani icrasıyla dinliyoruz. Kubbe-i Sinem'de. <Gülüyor> Şemşim ahım Ziyaveçim ahim Taban gözlerim Ay oyy Kutbeyi sinem dersen Şemşim ahım Ziyaveçim ahim Taban gözlerim Ah gözlerim gözlerim ışıklara sarrafin mücavver tatmaya gözlerin ah gözlerin Meşerule divan gözlerim Bana da güzel oldu kavuş Mahyaray Gömür meşerule divan gözlerin efendim Böylece bu haftaki programın da sonuna gelmiş olduk. Sünmani gibi bir şairi bir programa sığdırmak pek mümkün değil. Elimden geldiğince ana hatlarıyla aktarmaya çalıştım. Kusurumuz varsa affola. Bu haftaki destekçimiz Serpil Sayın Karabatı'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.